Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım, sen onlara hiç ihtiyacın olmadığı halde insanları yarattın. Sonra onların bir kısmı salih ameller işleyip cennetlik oldular. Diğer kısmı da ısrarla işleyip durdukları günahlar yüzünden cehennemi boyladılar. Rabbim, ne olur bu aciz kulunu Cehennem azabından muhafaza buyur Ve cennete layık kullarından eyle Allah'ım oğlunu varlık sahasına çıkaran sen Daha yaratmadan evvel Kimin hayatını iyi işlerde kullanıp Said olacağını Kimin de kötü yollara düşüp Bir şaki haline geleceğini bilen de Yalnız sensin Rabbim Bahtına düştüm bu affına pek muhtaç kulunu bilerek ya da bilmeyerek işlediği günahlardan dolayı şakilerden eyleme. Allah'ım! Herkesin dünyadayken ne tür fiiller yapacağını, daha onları yaratmadan evvel sen ezeli ilminle biliyor ve görüyordun. Onların da senin ilmin dışına çıkmaları katiyen söz konusu değildir. Rabbin inayetini esirgeme ve bu bedeni hep sana kullukta istihdam eyle. Allah'ım, sen bir şeyi dilemeden hiç kimse o şeyi dileyemez. Ne olur? Meşiyeti ilahiyeni irademi beni hep sana yakınlaştıracak ameller için kullanmam istikametinde gerçekleştir. Ey kudreti nihayetsiz Allah'ım! Bütün varlığın harekatını tanzim eden sadece sensin. Sen dilemeden hiçbir nesne hiçbir şekilde hareket edemez. Senden benim bütün hareketlerimi rızan istikametinde ve takva dairesinde tutmanı diliyorum. Allah'ım! Hayrı yaratan da sen, şerri yaratan da sensin. Senin kullarından bir kısmı hayır yolunu, bir kısmı da şer yolunu tutmuşlardır. Rabbim, sen beni hep hayır yolunda yürüyenlerden eyle. Allah'ım, cenneti de, cehennemi de yaratan sensin. Kullarından bir kısmını cennete ehil hale getirdin, diğer kısmı da, kendi cürümleri yüzünden cehenneme müstahak oldular Rabbim sen bu naçar kulunu cennetin sakinlerinden biri eyle Allah'ım sen dilersen müstahak olanları dalalet vadilerinde dolaştırır ve sinelerine darlık üstüne darlık atarsın ne olur Rabbim benim sadrımı imana aç ve imanın güzelliklerini kalbime duyur ve o güzelliklerle ruhumu doyur. Allah'ım! Olup biten bütün işleri evirip çeviren yalnız sensin. Neticede her şeyin dönüşü de sadece sanadır. Allah'ım! Ölümden sonraki hayatımı güzel bir hayat eyle ve beni sana yakın olan ...mukarreb kullarının arasına kat. Yüceler yücesi Allah'ım! Dileyenler başka başka kapılara iltica edip, ...oralarda kendilerine bir sığınak arayıp dursunlar. Benim biricik dayanağım sen, ...güven kaynağım da yalnızca sensin. Çünkü azamet tahtının yegane sultanı sen... Gerçek güç ve kuvvetin tek sahibi de yine sensin.